Neredeyse yakında ravza Mutahara değil, Gül Baba türbesi yapacaklar orayı. Gül Baba, Gülcü Muhammed, Gül Muhammed, Gül Muhammed çiçekçi dükkanına döndü ravza Mutahara. Görünür de çok hoş şey tabi. Ne kadar güzel. İnsanlara Peygamberimizin cici olarak anlatılması, İsa Aleyhisselam'ın 2000 senedir anlatıldığı gibi.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 Batıya mezarlığına gömülmek varken ne işin var o dağ senin bu dağ benim arkadaşlar yüz yirmi bin kişi Efendimiz Aleyhisselam'dan veda hutbesi dinledi yani yüz yirmi bin sahabi Medine'de, Mekke'de, Taif'te o Efendimizin bulunduğu yerlerdeki toplam sahabi sayısı beş bin kişi değil arkadaşlar şehitleriyle beraber nerede bu yüz on beş bin kişi Hindistan'da, Suriye'de on bin kişi sadece Şam'da var arkadaşlar. On bin sahabi Şam'da var. Irak'ta on beş bin sahabinin mezarı var. Niye ne güzel Efendimiz'in yanı başında gümülmediler? Böyle bir hayat vaadi yok Allah Teala'nın ondan dolayı. Biz şunu bileceğiz kardeşler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil